ve kullü bid'atin dalale ve kullü dalaletin finnar ve muhterem kardeşlerim esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu ümmetine bu ümmeti üzerindeki haklarından bir tanesi de bir müminin Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendi canından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha çok sevmesidir. Allah Resulü aleyhisselamın bu ümmeti üzerindeki haklarından bir tanesidir. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatu vesselamı sevmek dinin en büyük vaciplerinden dinin en büyük fazlarından bir tanesidir. Ki daha önceki derslerimizde geçti. Allah Azze ve Celle eğer beni, Ey Muhammed'deki aleyhissalatü vesselam eğer beni seviyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin buyurarak Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini iddia eden bir topluluğu bununla ne yapmıştı? Bu ayetiyle Allah Azze ve Celle imtihan etti. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet onu sevmek Allah Azze ve Celle'ye muhabbetin sevginin doğurduğu bir sevgidir kardeşler. O yüzden Allah'ı sevmek Allah için sevmek ve Allah'ın rızasını gözeterek sevmek. Çünkü eğer bir kimse Allah'ı seviyorsa aynı zamanda o kimse Allah'ın sevdiğini de sevmek zorundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Halil'i, Habibi sevdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de bütün müminlerin sevmesi farzdır kardeşler. Ki bunun aksi de ne yapılamaz? Asla asla düşünülemez. Ki Allah azze ve celle birçok yerin, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, daha önce zikrettiğimiz delillerde kendi ismini, yüce ismini Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ismiyle Birlikte zikretmiştir. Bu bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam dinindeki yerini, önemini en güzel şekilde açıklamaya yeter kardeşlerim. Bu sevginin içeriğine baktığımız zaman, muktedasına baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiğini sevmek gerekiyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kerih gördüğünü sevmediğini sevmemek gerekir. Ve yine e, kalbiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sevdiğini ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olduğundan razı olması ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkelendiğinden de öfkelenmesi gerekir ve bu sevgiyle ne yapması gerekir? Gücü yettiğince bu sevginin içeriği gereği amen etmesi gerekir. Çünkü muhabbet, sevgi sadece kuru kuruya bir laf değildir kardeşlerim. İçini doldurulması gereken bir kavramdır bu. Bu da ancak ve ancak Allah Resulü Aleyhisselatu ve muhabbet dediğiniz zaman bu muhabbet ancak ve ancak yine Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine uymakla gerçekleşir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevgiye baktığımız zaman bu ümmet Muhammed ümmeti bu konuda üç kısma ayrılmışlardır. Birinci kısım ifrat ehli olmuştur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmede ifrata kaçmışlar. Yani aşırıya gitmişlerdir. Birinci kısım. Birinci kısım. İkinci kısım tefrit ehli olmuştur. Onların tam zıddı ne yapmışlardı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinde gevşek davranmışlar. Bunu hafife almışlardır. Birinci kısmın tam zıddı olarak. Üçüncü kısım ise ne ifrat ne tefrit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinde ne aşırıya gitmişler ne de o konuda gevşek davranmışlar. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tazim etme, yüc etme, mez, e, mekanının şerefini alçatmadan kitap ve sünnette ne gelmişse olduğu gibi kabul etmişler. O konuda ne aşırıya gitmiş ne de gevşek davranmış Ehli sünnet ve cemaatin yolu yani tavassut dediğimiz orta yolu kimselerdir. Birinci kısma baktığımız zaman yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sevgide, Aşırıya gidenler. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın sevgisinde aşırıya gitmişler. Ve Allah ve Resulünün meşru kılmadığı şeyleri dinde yapmışlar. Ve dolayısıyla dinde bid'at çıkartmışlardır. Ve bununla da bu sevgide aşırıya giderek yani Allah ve Resulünün meşru kılmadığı şeyler yaparak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunu Muhabbet ettiklerini muhabbetlerinin bir göstergesi olduğunu söylemişlerdir ki daha önce dündü sanırım dün müydü evvelsi gün müydü mevlid kandili adı altında insanların bir araya gelip böyle e, ihtifal dediğimiz toplantılar şeyler yapmaları da bu kabildendir kardeşlerim. O toplantılarda bu tür şeylerde yap, gör, e, yapılan şeylerin hakikaten aşırıya gidildiğini ve o şeylerde söylenilen şiir ve kasidelerin hakikaten çok böyle e, aşırıya giderek Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mertebesini yani ehli sünnetin, kitap ve sünnetin koyduğu mertebeden çok daha büyüterek haşa gaybı bildiği e, şeklinde veya başka şeyler söyleyerek neredeyse Allah Azze ve Celle'ye verilen vasıflar ne yapılmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a verilmiştir. Bu da o insanlar ne yapmışlardır? Bunu biz ne için yapıyoruz? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a muhabbetten dolayı yapıyoruz. Din adına mı yapıyorsunuz? Evet din adına yapıyoruz. Ama dinde bir kural vardır. Nedir? Eğer bir ibadet yapıyorsanız o ibadetini de, ibadetinizi de yaptığınız ibadetinizi Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceğini umuyorsanız, onun kitap ve sünnete ne olması? Uygun olması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da övdüğü ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle cennetle müjdelediği o sahabe ve ondan gelen sonra gelen tabi'in ondan sonra gelen tabi'in ki Allah Resulü Vesselam'ın Üç hayırlı asır dediği kimseler böyle bir ihtifal, böyle bir şölen, böyle bir kutlama yapmamışken insanlar sonradan gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a muhabbeti, ona sevgiyi anlayamamış insanlar ne yapmışlardır? Böylece kendilerine bir yol tutmuşlar, dinde yeni şeyler icat edip güya Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a olan muhabbetlerini göstermeye çalışmışlardır. Ama bu da dinde nedir? Ee, yapılan bid'atten başka bir şey değildir. Tabii ki insanlar diyor ki ya ne var bunda? Toplanıyoruz, Kur'an okuyoruz, işte Allah'ı anıyoruz. Tabi nice hayır ulaşmaya, e, hayra ulaşmaya çalışan kimseler olmuş ama ne yapamamışlardır? Hayra ulaşamamışlar. Bu ümmetin ilki neyle ıslah olmuşsa bu ümmet de ancak ve ancak onunla ıslah olur kardeşler. Eğer peygamberi hakikaten seviyorsanız muhabbet besliyorsanız ne yapacaksınız? Onun yaşadığı gibi dini yaşayacak, onun ahlakıyla ahlaklanacak, onun ilmiyle ilim edeceksiniz. Çünkü Allah ''Hel yestehüldezine ya'lemûne vellezine la ya'lemûne'' hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah subhanahu ve teala. Evet. Yine bu aşırıya giden kimseler Allah Resulü bazı ibadetleri ki sadece ve sadece Allah'a yapılacak yapılan ibadetleri tutmuşlar, peygambere yapmışlar. Dua etmek, tevessül etmek veya şefaat etmek veya yemin etmek veya tavaf etmek veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bulunduğu kabrin taşlarından medet beklemek gibi ve daha birçok bid'i, bid'at içeren ve şirk içeren unsurların hepsini sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet adıyla yapmışlardır kardeşlerim. Ki bunlar Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde meşru kılmadığı şeylerdir. Dua yalnız ve yalnız Allah'a yapılır. Yardım dileme yalnız ve yalnız Allah'tan dilenir. Şefaat ve yalnız ve yalnız Allah'tan istenir. Allah peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi evet şefaatçi kılacaktır, şefaatçidir ama Allah'ın dilediği kimseye şefaat edecektir. O yüzden kişi ne yapar? Yalnız ve yalnız Allah'tan şefaat diler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Ezan okunduğu zaman ne yapın? Vesileyi isteyin. Yani deyin ki, ezan okunurken müezzin neyi söylüyorsa aynını siz de söyleyin. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe sonuna kadar. Mü e müezzin bitirdikten sonra vesileyi isteyin. Allahumma rabb hadhih ed'vetit tamma ve salatil qaime ati Muhammeden'l vesilete vel fazile ve ba'athu maqaman mahmuden allazi Böyle söylediğin zaman ne oluyor? Allah Resulü bakın ne müjde veriyor. Böyle söyleyen kimse benim şefatime inşallah nail olacaktır. Eğer siz Allah Resulünden şefaati isteyecekseniz, şefaat olmasını umuyorsanız Allah tarafından ne yapacaksınız? Vesile isteyeceksiniz. Ama bizim insanımız ne yapıyor? La ilahe illallah şefaat ya Resulallah. Bunu ne Allah meşru kılmıştır ne de peygamberi bunu meşru kılmıştır. Bilakis bu nedir? Şirktir. Allah'tan istenilmesi gereken bir şeyi peygamberden veya herhangi bir mahluktan ne yapamazsınız? İsteyemezsiniz. Çünkü şefaat hakkı yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Allah'ın izin vermediğinden başka hiç kimse şefaat ne yapamayacaktır? Edemeyecektir. Evet. Evet. Yine dediğimiz gibi bu grup insanlar aşırıya giden insanlar bu e, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı övmede de çok büyük aşırılık yapmışlardır. Şiirlerinde ve kasidelerinde onu aşırı övücü e, ne yapmışlardır? E, sözler söylemişlerdir ve birçok şey emir ve Nehi'de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sözlerine isyan etmişlerdir. Peki bu nasıl bir muhabbettir ki kardeşlerim? Bunu yapan insanlar sevdiklerini iddia ettikleri peygamberlerinin şeriatına aykırı muhalefet ne yapabiliyorlar? Aykırı amel edip muhalefet edebiliyorlar. Ve Allah'ın haram kıldığını helal Allah'ın helal kıldığını da haram edebiliyorlar. Ve bunu da sırf ne yapıyorlar? Ne adına? Allah. Muhabbet adına yapıyorlar. Evet. Ve Yine aynı şekilde Allah ve Resulü Aleyhisselam'ın sevmediklerini sevmediklerini sevdiklerini kerih görüp sevdikleri kerih gördüklerinde Allah ve Resulü Aleyhisselam'ın kerih gördüklerinde ne yapıyorlar? Seviyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara ne diyor? Men اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا ma لَيْسَ مِنْ Bizim bu işimizde, bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şeyi yaparsan ne olur? Ne olur? merdut olur. Kabul edilmez. Eğer siz muhabbet besliyorsanız, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, ne yapacaksınız? Önce peygamberinizi tanıyacaksınız. Peygamberinizin şemailini, peygamberin ahlakını, yaşayışını, ta nedir? Doğumundan ölümüne kadar hicreti, yaşantısı, savaşları, evliliği, insanlarla olan ilişkisi işte o zaman ne yaparsınız? Onun gibi yaşamaya çalışırsanız dininizi, işte o zaman muhabbetinizde o iddia ettiğiniz muhabbetinizi ne yapmış olursunuz? Yerine getirmiş olursunuz ki aksi halde bu kuru kuru muhabbetten ne yapmaz? İleriye gitmez. Evet. Ve bu aşırıya giden kimselerin yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı muhabbetle e, muhabbet beslediklerini, sevdiklerini söyleyen ve bu aşırıya giden kimselerin e, Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiklerini Allah katından getirdiklerini tasdik etmeleri gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrettiklerini itaat etmeleri gerekir. Ve ona tabi olmaları gerekir. Ve onları nedir? Yalanlamaları gerekmez. İşte asıl muhabbet budur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın haber verdiğini tasdik etmek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrini yerine getirmek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktır. Muhabbetin aslı ve özü kardeşler. Ve yine burada ayırt edilmesi gereken bazı haklar vardır. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin hakları hukuku varsa yine Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemi gereken ona öz olan nedir? Bazı haklar vardır. Bunun arasını ayırmak gerekir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde Fetih Suresi 9. ayet-i kelimesinde وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاصِيلًا Ne yapacaksınız? O peygambere yardım edeceksiniz. O peygambere saygı göstereceksiniz. Ve وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاصِيلًا Sabah ve akşam Allah'ı tesbih edeceksiniz. Şimdi, yardım etme ve saygı gösterme kimin için? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Sabah akşam tesbih etme kimin için? Allah Yalnızca Allah için. Burada bu iki hukukun ne yapılması? Ayırt edilmesi gerekir. Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi. ومن يتع الله Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ويخش الله'a Allah'tan korkar ve takv ve ondan sakınırsa işte faulayık faulayık işte kurtuluş erenler bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Taat kimeymiş? Allah'a varasöylene. Korku ve takva kime? Yalnızca Allah'a. Allah'ın buyurduğu gibi eniğbudullah <gülüyor> ve takv ve takvuhu ve Allah'a ibadet edin ondan korkun ve ona itaat edin. O yüzden burada Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkını ne yapmak gerekir? Birbirinden ayırt etmek gerekir. Ve yine bu aşırıya giden kimselerin Peygamber'i sevdiğini iddia eden muhabbet beslediklerini iddia eden kimselerin bilmeli gereken bir şeylerden bir tanesi de dua gibi veya yardım isteme, isteme gibi şeyleri yalnız ve Allah'a yapmaları gerekir. Eğer bunu Allah'tan başkasına yaparsanız bunun adı nedir? Şirktir. Yalnızca Allah'tan, Allah'a dua edilir. Yalnızca Allah Azze ve Celle'den ne yapılır? Yardım beklenir. Çünkü o alemlerin Rabbi, her şeyin yaratıcısı ve kişi dua ettiği zaman nedir? E, o sıkıntıda olan kimsenin duasını kabul edendir, duaları işitendir ve her türlü ihtiyacı gideren yalnız ve yalnız Allah Azze Evet, İkinci kısma baktığımız zaman bunlar da birinci kısmın tam aksi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbette gevşek davrananlar, hafife almayanlar gerektiği gibi o muhabbeti yerine getirmeyen tefret ehlidir. Bunlar da kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında noksanlığa gidenler. Gerektiği gibi onun hakkını yerine getiremeyenler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi canından, ehlinden, ailesinden ve malından daha çok sevmeyenlerdir. Evet. Onlar e, diğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ona tabi olma, yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ismini duyduğu zaman salat ve selam getirme, en azından aleyhissalatu vesselam veya Allahümme salli ala Muhammed veya Allahümme barik gibi duaları okumayan nedir ki bu tür şeyleri yerine getirmeyen kimselerdir. Onun hafife alanlar. Ve bunun da birçok sebebi vardır kardeşlerim. Bunu Bu sebeplere baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü muhabbette gevşek davrananlar, birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden onun şeriatına ve işledikleri günahlar sebebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına ve sünnetine uymamaları sebebiyle böyle davranırlar. Ve Allah o konuda kendi arzu ve isteklerini ne yaparlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerinin önüne geçirirler. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gerektiği gibi muhabbet besleyip ona uymamalarına nedir? Sebep olur. İkincisi ise birçoklarının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece tasdik etmenin yeterli olduğuna iman etmeleridir. Ve yine onlara göre sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini tasdik etmek onlar için nedir? Bunu yeterli görmüşlerdir. Ki bu da mürciye dediğimiz kimsenin taifenin imanıdır ki onlar ne yapmışlardır? Ameli imandan bir cüz saymamışlardır. Ve onlar iman sadece tasdik kalp ile tasdikten ibarettir demişlerdir. Veya da kalp ile tasdik dil ile ikrardır demişler ve ameli bundan ne yapmamışlardır? saymamışlardır Ve bunlara göre de sadece Allah Resulü tasdik etmek yeterli olmuştur. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselama olan muhabbette gevşek davranmalarına sebep olmuştur. Üçüncü sebep ise birçok kimsenin Allah Resulü dinleri konusunda cahil olmaları ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama yapılması gereken görevleri bilmemeleridir. Evet. Ki bu insanlar İslam adına sadece ve sadece onun ismini bilmekten başka ne yapmazlar? Bir şey bilmezler. Bu da din konusunda genel cahilliklerinde ne yapar? Kaynaklanan bir durumdur. ki Bu muhabbet Allah Resulü aleyhissalama Muhabbette gevşek davranmalarına da sebep olmuşlardır. Peki bu fırkanın bundan kurtulabilmeleri için ne yapmaları gerekir? Öncelikle bu kimselerin doğru yola bulmaları için e, noksan iman ve muhabbetlerin zayıflığına sebep olan her türlü günah ve masiyeti terk etmeleri gerekir. Günah ve masiyet dediğimiz olay kardeşlerim, insanların dinden uzaklaşmalarına, İnsanların kalplerinin kararmasına ve insanların Müslüman kardeşlerinden, mümin kardeşlerinden ve mübarek meclislerinden uzak kalmalarına sebep olur kardeşler. Ve insanı helak eder kardeşler. Bir Müslümanın bir Müslüman için en büyük musibet insanlı, Müslümanların cemaatinden, onların ilim meclislerinden kopmasıdır kardeşlerim. Bu da nedir? yalnız kalmasına, şeytanın kendisiyle birlikte olmasına sebep olur ki, ne din kalır, ne iman kalır. Hiçbir şekilde ne yapmaz? Bu şekilde dine bağlı kalamaz. Evet, ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselama muhabbette gevşek davranan insanların bilmeleri gereken şeylerden bir tanesi de imanın sadece kalben tasdik veya sadece dil ile ikrar olmasını dışında e, insanın azalar ile de, ile de onu yaşaması gerektiğini ne yapması gerekir? Bilmesi gerekir. Çünkü ehli sünnete göre iman dil, kalp ile tasdik dil ile ikrar ameller ile onu göstermek amel etmek ve Rahman Azze ve Celle'ye itaatle iman fazlalaşır ve şeytana itaatle ne yapar? İman noksanlaşır. O yüzden bunu ne yapması gerekir? Çok iyi bilmesi gerekir ki insan ancak bu şekilde ne yapabilir? İmanı sayesinde e, ne kadar imanı fazlalaşırsa Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittibası da ne yapar? O denli fazlalaşır. Bu birbirine orantılı şeylerdir. Evet. Ve yine insanların Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu kimselerin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hakları ile alakalı şeyleri ne yapması bilmesi gerekir. Tekim Allah Azze ve Celle peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında bir grup ne yapmıştı? Sesini yükselterek Allah Resulü aleyhissalatu vesselama seslendin seslenmişler ve Allah azze ve celle onları akletmeyen bir topluluk olarak vasfetmiştir. Tekim Allah azze ve celle Hucurat 4'te buyuruyor ki Allah azze ve celle innellezine yunadunke min vera'il hucurat ekseruhum la ya'kilun. O evlerin arkalarından, odaların arkalarından sana seslenen, o e, sesini yükselterek sana eza verenler ne yapmaktadırlar? Ekseruhum la ya'kilun. Onların çoğu akletmiyorlar ve aynı surede Hucurat suresinde Allah azze ve celle e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını gözeten bilen insanları da ne yapıyor? Övüyor Ve diyor ki: "İnnellezîne yughuddûne asvâtahum inda rasûlillâh." Peygamberin yanında, Aleyhissalatu vesselam'ın yanında seslerini ne yapanlar? Kısanlar. Ulâikellezîne emtahanallâhu kulûbuhum lit Allah azze ve celle kalplerini ne yapmıştır? takva ile denemiştir. Lehum mağfiretun ve ecrün azim. Onlar için bir mağfiret bağışlanma ve yüce bir büyük bir ecir vardır buyurmuştur Allah azze ve celle. Ve yine hal yestu'lledine ya'lemun ve'lledine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmuştur Allah azze ve celle. Evet, demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a iman ve muhabbet ancak ve ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun sünnetine uymakla ve onun gittiği yoldan gitmekle gerçekleşir kardeşlerim. Bu da ikinci kısım. Yani tefrit ehli dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinde gevşek davrananlar. Birinci kısım neydi? İfrat ehliydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı övmede, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı muhabbette ne yapanlar? Aşır. Aşıriye gidenler. Olduğu menzileden daha yukarı çıkaranlar. Ki Allah Resulü Aleyhisselam sakın diyor Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı övdükleri gibi, yani layık olmadığı bir dereceye çıkarttıkları gibi, ne yapmayın? Beni de sakın öyle uçurmayın. Yani layık olmadığı bir dereceye çıkarmayın. Ben ancak Allah'ın kulu ve Resulü buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. <Gülüyor> Üçüncü kısım orta yolu tutan ehl Sünnet vel Cemaatin yoludur ki bu yol sahabenin, tabinin ve ondan sonra gelen tebe-üttabi'in dediğimiz o üç hayırlı asrın kimseleridir. Bu kimseler Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı canlarından ...mallarından, ailelerinden... ...ve her şeyden... ...çok fazla sevmişlerdir. Ve... ...Allah Azze ve Celle'nin... ...Ahzab suresi... ...6. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi... ...En nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim. Peygamber... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...müminlere kendi canlarından... ...daha ileridir. Ayet-i kerimesini... ...hakikaten yerine getirmiş... İnsanlardır o kimseler. Yine Allah Azze ve Celle'nin مَا <gülüyor> كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Medine ehlinin, Medine'de yaşayanların ve onun çevresindeki yaşayan, çevresindeki köylerde, kasabalarda yaşayan bedevilerin Allah Resulünden geri kalmaları veya ve onun canından önce kendi canlarını tercih etmeleri, düşünmeleri ne yapmaz? Yakışık kalmaz diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden o kimseler bu, bu muhabbetin gereğince hem kalben hem söz olarak hem de amel olarak Allah Azze ve Celle'nin nebisine farz kıldığı bütün hakları kalpleriyle, dilleriyle ve bütün organlarıyla, bedenleriyle ne yapmışlardır? Yerine getirmişlerdir. O sahabeye baktığımız zaman kendi canlarını ne yapmışlar? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın canını müdafaa etmek için koymuşlar. Onun için ölmüşler, öldürülmüşler. Onun için bu dinin bekası için savaşmışlar ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a olan muhabbetleri ne yapmıştır? Hiçbir zaman dinlerine, dinlerine hizmet etmeye onları götürmüştür. Evet. Ve peygambere muhabbet onları sünnete uymaya ne yapmışlardır? iletmiştir Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Haşir 7'de وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُورُهُ وَمَا Peygamber size neyi verdiyse onu alın ve neyden de yasakladıysa ondan uzak durun emrini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin emri gereğince o peygamber aleyhissalatu vesselama muhabbet gereği salat ve selam getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle İnnallahu melâiketehu yusallûn alen nebî amanu sallu âmenû ve aleyhissalâme teslimâ Muhakkak ki Allah ve melekleri ne yaparlar? Peygambere salat ve selam getirirler. Ey iman edenler, siz de peygambere ne yapın? Salat ve selam edin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed kama salliyte ala İbrahim ve ala al-i İbrahim enneke hamidun necid. Allahumma bari'k ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed kema bârekte ala İbrahim ve ala al-i İbrahim enneke hamidun necid. Evet. Onlar orta yolu tutanlar, sahabe, tabiim ondan sonra gelenler, birinci kısım gibi, yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı muhabbette aşırıya gidenler gibi, onu gerektiğinden fazla övmemişler ve yine ikinci grup gibi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı sevgide, muhabbette gevşek davranıp, dua gibi veya ona secde etme gibi veya ondan yardım dileme veya kabri etrafında tavaf gibi şirk içeren şeyleri de ne yapmamışlardır? Asla ve asla yapmamışlardır. Ve onlar Allah Azze ve Celle'nin ona nebüvvet olarak ikram ettiğini, risaletini, onun yüceliğini, makamının yüceliğini ne yapmışlardır? İkrar etmiş, tasdik etmişlerdir. Ve bununla beraber onun bir insan ve kul Allah için e, kul olduğunu ve bir beşer olduğunu da ne yapmamışlardır? Unutmamışlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle e, İsra suresi 93. ayet-i kerimesinde قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُمْتُ اِنَّا بَشَرَ Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak bir insan ve bir Resulüm demiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da böyle söylemesini emretmiştir. Demek ki onun hakkında muhabbet ne yapmamıştır? Onu vasfetmede, onu övmede aşriye gitmelerine sebep olmamışlardır. Yine Allah Resulü, Allah Azze ve Celle قُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَنْ وَلَا darran illa مَا شَاءَ Ey Muhammed ki ben kendi nefsim için ne bir fayda verebilirim ne de bir zarar verebilirim. Allah'ın dilemesi nedir bundan müstesna. Vallık Eğer ben gaybı bilmiş olsaydım, ne yapardım? Les min su. Ne yapardım? Khairi çoğaltırdım ve o seniye su bana bir ne yapmazdı? Herhangi bir kötülükte dokunmazdı. illa Ben iman eden bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyici Birisim demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ama bugün insanlar yazdıkları şiirlerde, yazdıkları mersiyelerde, kasidelerde Allah Resulü Sallam'ın gaybı bildiğini ne yapmışlardır? İdda etmişlerdir. Evet. Ve bu da nedir? Şirktir kardeşlerim. Nedir ki Allah Azze ve Celle قُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Göklerde ve yerde olan gaybı ancak Allah bilir وَمَا يَشْعِرُونَ اَيَّنَا يُبْعْتَنُ Ve onlar ne zaman diriltileceklerin de farkına varamazlar diyor Allah Azze ve Celle. Evet, demek ki Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmekte, muhabbette aşırıya gitmek nedir? E, dinden değildir ve dinimiz kesinlikle ve kesinlikle bundan bizi ne yapmıştır? Sakındırmıştır. فَالْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ an اَمْرِهِ اَمْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ azabun elim. <gülüyor> Allah'ın emrine muhalefet edenler, karşı gelenler. اَمْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ azabun. Onlara bir fitnenin veya elim bir azabın dokunmasından sakınsınlar buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Ve yine... Allah e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama karşı gelenlere onun emrini aleyhissalatu vesselamın emrini dinlemeyenlere karşı diyor ki Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَةِ Kendisine hüda arpaçık beyan olunduktan sonra o Resul'e karşı çıkanlar var ya وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ ve o müminlerin yolundan başka bir yola sapanlar var ya nölehi ma onları gittikleri yolda bırakırız da nuslihi cehennem ve saat Onları cehenneme atarız. Orası ne kötü bir yerdir. Varılacak ne kötü bir yerdir diyor Allah azze ve celle. Demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisinde aşırıya gidenler de nedir? sakınmak gerekir ki bunda da nedir onları Allah Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselamın diliyle meşru kılmadığı din kılmadığı şeylerden de ne yapmak gerekir uzak durmak gerekir bazı kimseler bu orta yolu orta yolu tutan kimselerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında işte e, noksanlığa gittiğini veya onun hakkını yeterince ne yapmadıklarını vermediklerini zannedebilirler. İşte daha iki gün önceki e, şeyde e, Mevlet kandilini kutlanmadığımız için bidat gördüğümüz için nedir? Siz peygamberi sevmiyor musunuz? Veya biz peygamberin işte doğumunu kutluyoruz. Bunda ne var gibi ne yapıyorlar? E, söylemlere e, gidebiliyorlar. Halbuki selefin salihinin, Allah onlardan razı olsun e, hayatlarına baktığımız zaman onlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatını, ahlakını en güzel şekilde e, anlayıp yaşamaya çalışan nedir? Kimselerdir. Onun hayatını öğrenmeye en çok istekli olan kimselerdi. Neden? Çünkü la kad kana fi rasulillahi usvetun hasene. Sizin için o peygamberde ne vardır? En güzel örnek vardır diyor Allah azze ve celle. Kimin için limen kana yercullaha vel yevmil akhir ve zekera Allah Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça uman kimseler içindir bu diyor Allah azze ve celle. Ki bunu da nedir? Bu hayatlarını e, öğrenip Allah Resulü'nün hayatını öğrenip en güzel şekilde onu örnek alabilmek için ne yapmışlardır? Onlar çaba sarf etmişlerdir. Evet kardeşlerim muhabbetin özüne baktığımız zaman onlar e, Selefi Salih Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ona, e, uyma adına birçok kitaplar telif etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi şemail dediğimiz ee, kitaplardır ki Allah Resulü Selam'ın nububetini ve muhabbetini ve ona tazimi e, yüceltme amacına yapılmıştır ki ve yine Allah Resulü Selam'ın sıfatını durumunu, ibadetini, ahlakını yolunu ve neler yaptığına dair ne varmıştır? Bilgi vermiştir. Ve yine Allah Resulü Selam'ın mucizelerini anlatan kitaplar tevil etmişler, e, tehlif etmişlerdir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini anlatan ki ta ölümünden doğumuna kadar yaptığı şeyler, hicreti, savaşı, evliliği gibi daha birçok konuyu içeri alan siret kitapları ele almışlardır ki bu selefi salihinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muhabbetlerinin en büyük göstergesidir. Mümin kimselerin de kardeşlerim bu tür kitapları okuması ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a uyma adına, onu tanıma adına bu tür kitapları okuması ve ona hayatında güç yetirdiği kadarıyla ne yapması? Uyması gerekmektedir kardeşlerim. Evet. Hiç şüphesiz sahabenin, tabinin ve tebe i tabinin yolu budur ki onlar bu tür kaideleri kitap ve sünnetten Alırlar kardeşlerim. Evet onlar ne ifrat ehli ne de tefrit ehli olmuşlardır. Ne peygamber aleyhisselamın muhabbetinde aşırıya gitmişler, onu olduğu mekandan makamdan daha da fazla yüceltmişler ne de onu daha fazla e, bulunduğu makamdan aşağıya ne yapmamışlardır indirmemişlerdir. Onlar heva ve heveslerine uymuşlar o iki fırka ve Allah Resulü Vesselam'ı muhabbeti anlayamamışlar ve ona ektidayı, ona uymayı gerektiği gibi yerine getirememişlerdir. Onlar hevalarına uymuşlardır. Allah Azze ve Celle وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مِنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرُ Her kim Allah'tan bir hüda olmaksızın hevasına arzusuna uyarsa ondan daha sapık daha dalalette olan hiç kimse yoktur diyor Allah Azze ve Celle. İnna Allah la yehdil kavme zalimin Muhakkak ki Allah zalim bir topluluğa hidayet etmez diyor Allah Azze ve Celle. Kasas suresi 50. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim hülasa sözümüzün hülasası özeti Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı bu ümmetin selefi, imamları sahabe, tabi'in ve Tebeut ü gibi onların yoluna uyanlar nasıl anlamışsa muhabbeti sevgiyi aynı şekilde ne yapmamız anlamamız ve aynı şekilde iman etmemiz gerekir. Çünkü selefin dayandığı iki tane kaynak vardı o da Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti hadisler temiz sünnetiydi kardeşler. Biz de o onların yoluna uymalı ve onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselama nasıl muhabbet beslemişlerse bunu nasıl göstermişlerse bizim de aynı şekilde ne yapmamız o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı sevmemiz canımızdan malımızdan ehlimizden ve dünyadaki her şeyden daha fazla. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmemiz, O'nun getirdiklerini tasdik etmemiz, O'na tabi olmamız ve O'nun emirlerini yerine getirmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla ümmet olan kullarından eylesin. Hakka hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan sakınmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ve cennetine merhametinle girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım amin. Subhaneke Allahümme ve lihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve atubu ilin ve ahiru da'vana